Haftanın son sabahından günaydın. Cuma sabahının ilk kampanyası için Tekirdağ'dayız. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi hizmete açılsın diyor bu kampanya. 5 Mayıs 2015 tarihinde resmi açılışı Cumhurbaşkanı tarafından yapılan ama aylar geçmesine rağmen bittiği halde bu hastane açılamadı. Hastaneyi Recep Tayyip Erdoğan hizmete sokmasının üzerinden 7 ay geçti. Bunca zamana rağmen hastanenin açılması için somut bir adım atılmadı görüyoruz. Hastanede geçtiğimiz aylarda inceleme yapan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu hastanenin bitmiş olmasına rağmen niçin açılmadığını sormuştu. Tüm bunlara rağmen hala hiçbir adım atılmıyor ve kamuoyuna bir duyuru bile yapılmıyor. Niye hizmet veriyorlar ne personel alıyorlar. Bunca insan mağdurken hala bekliyorlar. Yazık bu devletin parasına yazık. Yazık bu halka yazık. Bu kadar şifa bekleyen hastaya gerçekten çok yazık da artık hizmet görmek istiyoruz. Çok değil, bitmiş olan bir hastanenin açılmasını hizmet vermesini istiyoruz, diyor bu kampanya. Ve geldik Kvanç Peker'in kampanyasına. Peker'in kampanyasının muhatabı Beşiktaş yönetimi. Diyor ki, kas erimesi sonucu yatağa bağlı yaşamak zorunda kalan Oktay Yazıcı'nın tek hayali Beşiktaşlı futbolcularla tanışmak. Küçücük odasında kocaman bir Beşiktaş sevgisi sığdıran kardeşimize, Acil şifalar diliyoruz. İmzalayarak ve paylaşarak destek olun lütfen. Yetkili kişilere duyuralım sesimizi ve hep beraber bir iyilik yapalım diyor. Peker'in bu çağrısı üzerine üstelik 1700 kişi imzalarıyla desteklemiş. Artık gerisi Beşiktaş yönetimine ve futbolculara kalmış. Gamze Odabaş'ın kampanyasıyla devam edelim. Şimdi Odabaş'ı özel eğitime alan dışı atama istemiyoruz diyor ve şöyle devam etmiş. Özel eğitim alanına Şubat ayı atamalarında verilecek olan kadroların bu alanda lisans eğitimini tamamlamış uzman eğiticiler tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. ''Alan dışı ve yüksek lisans yaparak alana girmek isteyen diğer eğitim gruplarındaki kişilerin atamaları hem alana hem eğitim alacak çocuklara hem de biz emek ve çaba sarf eden lisans eğitimini bu alanda tamamlamış eğitmenlere haksızlıktır.'' diyor kendisi. Diyor ki, ''Yüksek lisans derecesinin uzmanlık için olduğu ve mesleki ünvan kazandırmadığı da kurallarca net. Özel çocuklarımız özel öğretmenleri hak ediyor.'' Bekleyen bu kadar özel eğitim öğretmeniyle bu kadroların büyük bir kısmı dolabilecek, atama için öngörülen barajın kaldırılmasını ve tüm özel eğitim öğretmenlerinin olması gerektiği yerde özel çocuklarıyla olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın donanımlı eğiticilerle özel eğitim almasını istiyoruz. Daha önce yapılan atamalarda ve kadro açıklarında alanımıza bekleyen özel eğitim öğretmenleri dururken sayının yetersiz olduğu gerekçesiyle diğer branşlardan atama olmuştur ve bu kadrolar bu şekilde doldurulmuştur. Mezun olan özel eğitim öğretmenleri ise hala beklemede. Özel eğitimdeki eğitmen ihtiyacı ise hala oldukça fazla. Tüm bunları dikkate almanızı istiyoruz, desteklerinizi ve sesimizi duymanızı bekliyoruz demiş o da başın bu çağrısına siz de inanıyorsanız Change.org'a girerek bir imzada siz atabilirsiniz. Ekonomik adalet alanında başlatılan bir kampanyayla devam edelim. Şimdi de Mehmet Amutkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na hitaben başlatmış bu kampanya Diyor ki, taşeron işçi sistemine hayır. Taşeron işçilere destek, kamuda kadrolu işçilerle birlikte yan yana çalışan, aracı şirket değişse de aralıksız çalışmaya devam eden, Taşeron işçiler adalete ve vicdana aykırı bir şekilde asgari ücretle sefalet koşullarında yaşamaya çalışmakta. Kamu hizmetleri sürekli, kamu hizmetlerinin yerine taşeron çalıştırılması hukuka da uygun değildir. Mahkemeler verdikleri kararlarla bu haksızlığı tescil etmektedir. Bu haksızlığın toplum vicdanında yara oluşturması üzerine 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan milletvekilliği seçimi öncesinde hükümetinizi oluşturan parti de dahil olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan bütün siyasal partiler taşeron işçilerin kadroya alınacağına dair vaatlerde bulunmuştur. Oluşan bu mutabakata uygun olarak asıl iş, yardımcı iş ayrımı yapılmaksızın kamuda şirketler aracılığıyla çalıştırılan taşeron işçilere kadro verilmesi için siz de bu kampanyaya imzalayın diyor Mehmet Amutkan. Ve şimdi cuma gününün son kampanyası için İstanbul'a Cihangir'e geçiyoruz. Elif Mutlu'nun kampanyası bu ve kendisi demiş ki mahallimizin sembolü halıcı Osman amcaya evinde huzurla sıhhatle oturma hakkı tanınsın kendisine üşümeden halılarını çiçeklerini satabileceği kapalı bir tezgah tahsis edilsin. 2000 yılından beri Cihan Cihangirliyim. Beni Cihangir'e bağlayan güzel kedileri, medeni insanları, bir şekilde yaşatılan komşuluk ruhu, geleneksel ve modern mahallenin uyumlu yaşantısı ve her şeyden önemlisi iyiliğin, karşılıksız sevmenin, kimseye boyun eğmeden, minnet etmeden dost doğru ve sade bir hayat yaşayabilmenin ne demek olduğunu bana her sabah işe giderken ve her akşam evime dönerken günde en az iki kez hatırlatan halıcı Osman amcadır. Osman amca mahallemizin özgür ruhudur. Ona zarar verilmesi beni ve bu mahallede onun varlığına alışmış binlerce sakini derin üzüntüye düşürmektedir. İnsanlığın iyi bir şey de olabileceğinin yegane kanıtı Osman amcamızın üzülmesine tahammülümüz yok. Son dönemde iki kez evinin belediye yetkililerince boşaltıldığını öğrendik. Bu sırada tüm malı da alınmış. Bundan bir önceki boşaltma operasyonunda alınan yorganın arasında biriktirdiği para da çöpe gitmiş. Şikayet gerekçesi de evinde bir anne kedinin altı yavru doğurmasıymış. Benim evimi şikayet üzerine de olsa gelip boşaltamıyorsunuz. Bunu Osman amcaya da yapamamanız gerekmekte. Osman amcanın kendi evinde özgürce barınma hakkının gasp edilmesine karşıyız. Evinde ve mahallesinde sürdürülebilir yaşam hakkının teminini talep ediyoruz. Ona Cihangir Caddesi'ndeki köşesinde... Ya da uygun görülen başka bir köşede çiçeklerini, kilimlerine satabileceği, kedilerine bakabileceği üstü kapalı, mümkünse tüplü ısıtma sistemi olan bir tezgah tahsis edilsin istiyoruz, üşümesin istiyoruz. Kendisine dilenci olmadığı gibi bugüne kadar mahalleye çok faydaları dokunmuş önemli bir insandır. Bizce Beyoğlu Belediyesi bunu Osman amcamıza borçlu diyor Elif Mutlu. Change.org'da halıcı Osman amca için başlattığı bu kampanyasında siz de Elif Mutlu'ya katılmak istiyorsanız Change.org'a girerek kendisinin başlattığı bu kampanyaya siz de imza atabilirsiniz. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için hemen şimdi harekete geçerek Change.org'da bir imza kampanyası da siz başlatabilirsiniz. Pazartesi sabahı yeni kampanyalarla yine buluşmak üzere. Esen kalın, iyi hafta sonları.